سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي, السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. هُوَ <gülüyor>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 فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْدِيهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِلْ اَبَصَارُ Kitap ehlinden inkar edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur.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 Dalik bi annahum Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Me qat'atum min linetin au teraktumuha qaimatan ala usuliha fe bi'iznillahi ve li Ey müminler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 فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّقُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 Allahu ala رَسُولِهِ min ahlil Qurâf, lil Allah, walil Rasul, walil Qurba, wal Yatama, wal Masakin, wal Masakin,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 ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون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 Vallâzin tabwûd dar ve iman min qablîhim yübûn man hajr ileyhim ve la yedûn fi cddurîhim hajâ ve la yedûn fi cddurîhim hajâtem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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب نغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 Mutlaka size yardım ederiz. Dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki onlar mutlaka yalancılardır. La in uchrjo, la ychrjoona maghum, walain quutilu, la yacronhum, walain nacuhum, la yulun aladbar. <gülüyor>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 لأنتم أشد رهبة في صدورهم من onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır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 onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmalarıysa çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır.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 Ayrıca onlar için acı bir azap vardır. Ke meta'l-şeytan iz kallil-insan ikfur <gülüyor> fellem ma ketherqon. Fellem ma kether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 ennehumâ finnâri hâlideyni fîhâ ve zâlike Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur. Ya <Sessizlik> Ey hallazinin amanu takullaha ve tenbur nefsumma kadmet ligadewetakulllah innallaha habir bima taamulun ey iman edeller allahtan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir. Lâ ve Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa enenler ancak cennetliklerdir. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعًا مُتَصَبِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أي محمد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 Andplets, and are, o yaratan yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''